Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri Ömer Yılmaz ve Aynur Yılmaz'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Πελούδα, μου, Τα αρωμά σου τ' άγρια λουλουδένιο ή τον οξυγόνο που μου έδινες αγάπη μου εσύ. Χατά mm. από το ανήσυχο σου βλέμω συμπέρασμα δεν μπόρεσα πολλάκι μου να βγάλω εγώ γιατί. İşin oglikos bir kroşka imkânım. bu katlama, puskap ote, da maaf ines dertli kesler. Onun için ağır karşılama, bu ağır karşılama. Zeybek yani. Bu ağır karşılama bu. Zeybek, karmandalı gibi. Re karşılama aslında. Re varış, re. Re vari, re ağır. Re ağır. Aslında e, müzisyenler kendi arasında e, notanın başlayacağı yeri adından başına adı takdığı çıkmış. Re karşılama, re'den başla. Yani re, do var. da var. Do e, var, de de, sol da. var. bunların hepsi şey ama yani isminin şeyden alıyor. Başladığı noktadan alıyor. Şimdi biz size onun için re karşılama yapıyoruz. Hadi. Aristimon'u. Re peşime manas. Başlamam hemen non adapi a petalu da copeluda una moeshì tar tu vengo e t'rogh si <Sessizlik> volo po mu edinesh agapi moeshì tar sono obliquos picchios famosmo ma molte bucate aveva ma scrapa Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa Timolyon Chartnis ve Kemal Yazgan'dan dinlediğimiz bir İmroz dans ezgisiyle bir Zeybek ile başladık. Ağır karşılama. Haziran ayında İmroz'da bir dizi söyleşi yapmıştım. İlk 5 söyleşiyi daha önce e, yayınladık. E, bu kayıtlara Babil'den sonra Facebook sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. İmroz söyleşilerini Sevgili arkadaşım, adaşım Ercüment Yalçın Sürücü ile yaptığımız söyleşiyle devam ediyorum. E, programa Timoleon Chaknis ve Kemal Yazgan ile başlamıştık. E, önceki programlarda e, Atina'da yayınlanan İmroz şarkıları albümünden seçtiğimiz şarkıları da dinlemiştik. E, bugün de bu albümden şarkılar dinleyeceğiz. E, şimdi sizleri Ercüment Yalçın Sürücü ile yaptığımız söyleşiyle ve İmroz şarkılarıyla baş başa bırakmak istiyorum. İmroz, Gini Bademli Köyü'nde arkadaşım Ercüment Yalçın sürücüyle birlikteyiz. İmroz'la nasıl tanıştın Ercüment? İmroz'a ilk defa 1992 senesinde geldim. O zamanlar tabi sadece okulda öğrendiğim bilgilerle, Türkiye'nin iki adası vardır. Birisi Bozca'da, birisi Gökca'da. Sadece bu temel bilgi seviyesindeydim. Ama bir vesileyle bir arkadaşımın bir bağlantısı vardı burada. O vesileyle bir kamp yapmaya geldik. Ee, işte 22 yaşındayım, üniversite öğrencisiydim o zaman. Ee, işte sırt çantamızda geldik. Çok güzel bir iki hafta geçirdik burada. Ee, ve benim için çok farklı bir deneyimdi. Ee, yani adanın havası, adaya ilk giriş, feribot yolculuğu. Ee, yani böyle uzak bir diyara gidiyorsun havası var yani. Böyle onun bindiği anda feribota bambaşka bir ruh haline geliyorsun insan. Bir de şöyle değil mi? Hani adayı ilk gördüğünde yaklaşırken böyle boz, ağaç yok filan, evet, hayal evet, kırıklığı ama evet. içine girdiğin anda seni sarıp sarmalıyor ve bir daha kurtulamıyorsun adanın o büyüsünden. Evet, Benim evet. için öyle olmuştu. Evet. Yani biraz da hüzünlü bir hali de var adanın. Yani Hı -hı. o çok belirgin ilk girişte. Burada bir sürü eğer işte eski Rum vatandaşlarının yani bir sürü emeği var yani bu adanın tabii. üzerinde ve onların kalıntıları işte o terk edilmişlik e, evet. insanın üzerine bir hüzün de e, çöktürüyor. Beş, beş bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz. Evet. Milyar tan evet. önce üç bin evet, tabii, yerleşim tabii. tarihi. Ama buna rağmen büyük bir çekiciliği de var. Yani biz. Aslında en son kalıcı olarak buraya geldiğimizde de bunu hissettik eşimle. Yani her yerde bir şeylerin kalıntıları, bir yarım kalmışlık. Ne zaman i̇şte, kesin yerleştiniz? O 92'den sonra bir iki kere daha geldim ben. Yani işte bir 99 depremi sırasında aslında buradaydım. Ondan sonra buraya yerleşmemiz bizim eşimle... 2017 senesinde, yani tam 5 sene olmak üzere, 11 Haziran'da, 2017-11 Haziran'da... Dolacak 5. yılımız. E, dolacak. E, o zaman işte bütün işte e, planlamamızı yapıp, eşyaları bir kamyona doldurup, Hı -hı. E, böyle bir maceraya e, kalkıştık eşimle. İstanbul'da e, yaşıyordunuz İstanbul'da değil mi? Yaşıyordunuz. Neden evet. böyle bir karar aldınız? Yani... Daha bir anlık bir karar değil tabii bu. bir sürecin sonucu oldu. Yani zaten hani İstanbul İstanbul'daki hayat çok güzeldi aslında. Yani ben öğrenciliğimde 80'li senelerde benim için çok büyülü bir yerdi İstanbul. ama tabii zaman ilerledikçe biraz hani o, o toplumsal dönüşümle de alakalı biraz. Yani işte iş hayatı filan hani biraz Yor, yordu. bir döngü, ee, kentin yorucu. Ve biz de daha sürdürülebilir bir hayat için bir adım atmak istiyorduk zaten işimle. Ee, ama bunun için de bir yer arayışındaydık. Birkaç yer gezdik. İşte Çanakkale'nin, içi köylerinde falan oralar, oralarda gezdik. Ama nedense bir şey tam oturmadı yani or, kafamızda. Ee, o arayış içerisinde sonradan benim eski anılar geldi. yani hani, bir, Neden adı evi bakmıyoruz e, dedik ve Aslına bakarsanız tam da böyle balayı, balayı için geldik biz buraya ve yeni evlenmiştik o zaman. işte o sırada da tesadüf bir arazi bulduk ve o arazi başka bir arkadaşın arazisinin yanında yani oraya giderken hani tesadüfen sahibiyle tanıştık. Ama şöyle bir sorun vardı yani yol yoldu neredeyse yok gibi merkeze yani, çok merkeze uzak merkeze çok uzak hala öyle değil yani, mi hala öyle e, aradan beş sene geçti e, pek değişen bir şey yok aslında aslında bu ama... söyleşiyi ben senin orada yapmak istiyordum ama yani ulaşmak gerçekten hala problem U ulaşmak biraz zor daha önce sadece arazi arabasıyla gidilebilen bir yerdi böyle kayaların taşların Hı -hı. üzerinden geçerek Hı -hı. gidiyorsunuz zorlu bir yolculuğu var yani. Ama nasıl oldu bilmiyorum yani biraz bir deli cesaretiyle eşimle de ben de biz burada yaşarız dedik. Yani daha bütün detayları da düşünmeden yani suyu var mı, nasıl yaşayacağız burada, altyapı nasıl olacak ulaşım falan. Ve bu konularda biraz zayıfız galiba eşim de öyle. Biraz o açıdan hani uyumlu bir çift sayılabiliriz ama sonuçta biraz e, bodoslama daldık yani. Peki konuya. oturduğunuz Hı -hı. evin sanıyorum yine kendiniz yaptınız değil mi? Ekolojik bir ev, değişiyor. E, e, ekolojik o, olma iddiamız aslında çok e, fazla hani çok iddialı olur. E, çünkü bu işin bir sürü seviyesi var. Yani hmm. a, aslında benim için önemli olan e, biz e, kendi emeğimizle bir şey ortaya koyabilir miyiz? Yani e, çünkü ben e, hem hani ekonomik olarak da. o altyapımız yoktu. Geldiğimizde hani yeni bir ev yaptıralım şuraya hani profesyonel yardım hiç almadan biz oraya yerleştik. Daha önceki deneyimlerden. Evet ama bu bu yolculukta bize yardım eden bir sürü arkadaşımız oldu. Yani herkes bir el attı. Yani bir kere yola çıkınca insan hani kararlı da olunca hemen yanında destekler belirmeye başlıyor. Hı -hı. O açıdan çok şanslıyız. Hani bir de İstanbul'da bir kafe deneyimimiz vardı bizim, Kadıköy'de. Kadıköy'de bir kafemiz vardı. Ee, or orada tanıştığımız insanlardan çok yakın arkadaşlarımız oldu. Onlar bize yardım ettiler. Ee, sonuçta hiçbir profesyonel yardım almadan biz orada yaşamaya başladık. Ee, zorlu bir süreç oldu ama bir yandan da hani büyük bir şeydi bizim için. Yani çok öğretici bir tecrübeydi. Burası zaten ada olarak mahrumiyet evet. adası. Yani işte kıyıya, ana karaya çok uzak. işte feribot iptalleri oluyor. Kışın özellikle. İzolasyon. Yani zaten adanın genel havası böyle. Biz bir de bunun içerisinde bir seviye daha ileri gidip adanın en ucrayı, en ucrayı yerine yerleştik. yerleştik. Ya yani bunu Gerçekten nasıl yaptık bugün geriye dönüp baktığımda ben bile şaşırıyorum. Hani o zaman demek ki e, çok canımız yanmış İstanbul'da dünyasında. Tamam. Ama beş yıl yani <gülüyor> aslında böyle minimal bir yaşamın mümkün olacağını da kanıtladınız. Ee, yani kendinize en azından kanıtladık. Yani bunun tabii biraz bilgi biriktirdik. Yani hiçbir şey aslında e, tecrübe etmeden öğrenilmiyor. Yani teorik hmm. bilgiyle pek fazla ilerleyemiyor. İnsanın kendi tecrübesiyle biraz öğren, öğreniyor. Mahrumiyet de çok iyi bir öğretmen. Bir <gülüyor> ee, şeyden mahrum kaldığımız zaman ancak yani onun e, yerine ne iken edebileceğimizi daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Daha fazla e, hareket etmemiz gerekiyor. E, çok fazla zorluk var. Ama bu da e, yani, biraz bağımlılık yapıyor zamanlar. Çünkü sürekli bir macera hissi e, yaşıyorsunuz. Ve yorucu olsa bile sonuçta en azından fiziksel bir yorgunluk var. Yani o, o macerasının içerisinde çok tatmin edici bir yanı da var. Doğayla uyumlu bir yaşam aslında. Çok güzel. Evet. Doğadan beslenebiliyorsunuz. Yani... Doğadan yani şimdi o, o da aşama aşama gelilebilecek bir nokta. Hı hı. Şimdi biz tabii ya şehir hayatında genelde büyük üretici ile tüketici arasında bayağı bir e, mesafe var yani hani e, bir tükettiğimiz şeylerin üretimiyle olan bağlantımız kopuk orada yani bilmiyoruz yani gidiyoruz işte marketten alıyoruz reyonlarda var e, ve işte sorgulamıyoruz da çünkü ona öyle bir şeye vaktimiz de yok yani hani e, çökettiğimiz şeylerin kaynağını araştırmakla ilgili. Bununla ilgili tabii bir sürü sorun da yaşıyor insanlar. Ama e, şimdi bir şeyi, bir ihtiyacınız, temel ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılamak zorunda olduğunuzda e, bunların hepsini teker teker üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Mesela şey diyelim, tavuk üretiyoruz. E, tavuk yumurtası elde etmek o kadar kolay bir iş değilmiş. E, yani marketten gidip alıyoruz ama onlar hangi koşullarda yetiştiğini ben şu an çok daha iyi anlayabiliyorum çünkü kendim hani doğal bir şekilde yumurtaya ulaşmak için çalışıyorum ama o kadar fazla sorun çıkıyor ki mesela işte kümesi bit basıyor. O bit yani bir şekilde ya insanlar zehir kullanıyorlar onun için o yumurtaya geçiyor en doğal haliyle yapsanız bile evet. ya yani marketten aldığımız her şeyin içerisinde o seri üretimden kaynaklanan yani endüstriyel üretim o seneki ürünü riske atmamak için insanlar maddi olarak da ona yani bağımlı oldukları için endüstriyel üretimde riskleri ortadan kaldırmak için bir sürü koruyucu yöntemler geliştiriliyor. bu da gıdanın kalitesini ikide düşürüyor. Yani saf bir şekilde hatta tavukları hiç besleme yapmadan çevrede beslenerek yani börtü böcekle hı hı. E, yumurta, ürettikleri yumurtanın da tadına baktım ben. Hani çünkü bazen orada olmadığımız zamanlar oluyor birkaç hafta. E, o söyle hiçbir şey yemiyorlar. Yani bu yemleme de yapmıyoruz hı hı. Yani ot olduğu zaman etrafta. Hı hı. Öyle bir yumurtanın e, bir karşılığı yok markette. E, çok zor. Onu ben satmaya da kıyamam. Yani e, e, parayla değeri ölçülecek bir Anladım. şey değil. Ee, yani neyse aslında adayla bağlantılı olarak belki devam etmekte fayda var. Yani bu adada insanlar bu şekilde yaşamışlar binlerce yıl. Ee, yani kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamaları gerekiyormuş bu. Kendine yeten bir, bir yaşam. Ee, ve aslında burası sürdürülebilir e, yaşam için çok güzel bir örnekmiş e, zamanında. Bunun kalıntılarını görüyoruz. E, i̇şte yaşlılardan dinliyoruz. İşte bir Vaso teyzemiz var şeyde, Tepeköy'de, Agridya'da, o şey der. Yani e, çok fakirdik ama her şeyimiz vardı. Yani, bu çok çarpıcı bir laf. Yani, e, çünkü aslında eski, sadece burada da değil, Anadolu'nun da bir sürü yerinde durum böyleydi o zaman. Yani parayla ilişkisi yoktu hı hı. köylülerin, bir çerçe gelirdi, işte yumurta karşılığı bir şeyler alırlardı o zaman için.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 Yani e, çünkü aslında eski, sadece burada da değil, Anadolu'nun da bir sürü yerinde durum böyleydi o zaman. Doğru, doğru. Yani parayla ilişkisi yoktu Hı -hı. köylülerin. Bir çerçi gelirdi, işte yumurta karşılığı bir şeyler alırlardı o zaman için. Hı -hı. Mehmet Gürmen de bunu Hı -hı. söyledi. Yani bir takas ekonomisi burada hani minimal düzeyde de olsa kurduk diyordu. Yani işte ben bu üretiyorum, Hı -hı. işte birisi yumurta üretiyor, takas ediyoruz. Ya, evet, ya yani Mehmet de e, eski arkadaşım benim. Genç zamanlarımızda benzer zamanlar. E, Tabi burada herkes e, e, ya bir, burası çok fazla boş alan olan bir yer. Yani o işte zamanla giden Rumlardan kalan e, çok fazla e, yer arazisi, var. Tarım araçı var. Edilmiş. İstimlak, edilmiş. istimlak edilmemiş ama sahipleri işte birisi Avustralya'da yaşıyor, birisi İsviçre'de yaşıyor. Yani ancak belki festivallerde yani işte Ağustos'taki Meryemann'ın yani. belki bir geliyorlar. Hı -hı. Bazıları hiç gelmemiş senelerce. Hı -hı. Böyle e, ve adanın çok büyük bir kısmı yaban hayatı olan bir yer. Hı -hı. Yani yerleşim zaten çok az bu adada, diğer adalara göre. E, ve işte e, bu, bu koşullarda yani bir takas ekonomisi ya yani, yani, herkes herkesin başka bir ilgi alanı var. Yani birisi tarımla uğraşmak istiyor veya işte hani belli bir konuda daha hevesli oluyor. İşte ve yeniden şekilleniyor aslında. Herkesin yarattığı yerde kendine benzemeye başlıyor bir yerden sonra ve üretimler de farklılaşmaya başlıyor. Aslında doğal döngüde böyle oluyormuş zaten. hani biz ne üretiyoruz diye sorarsan hani işte tavuk yumurtası var o, o, yani üretiyorduk ee, ama şimdi tavuklar da azalıyor işte Şahinlerle mücadele ediyoruz işte e, yani kolay bir şey değil doğanın da kendi ama, içinde bir şey var evet, tabi ama yine elimizdeki şeylerle e, takas yapabiliyoruz ben işte masaj terapisti <gülüyor> şimdi onu diyecektim yani. yani gerçi ikinci mesleğim benim yani bir o 12 senedir falan bu işi yapıyorum. Nasıl bir teknik o bahseder misin? Ee, yani masaj tekniği nasıl deneyimledin, onu nasıl öğrendin? Ee, yine yani kendi problemimi çözmek için girdiğim bir yolda karşıma çıktı. Hani çok yoğun bel bel sorunları yaşıyordum. Ee, hani Baya zor durumdaydım aslında. Müelliflik yaptığım senelerin son senelerinde ee, işte sürünerek gidiyordum bir yerden bir yere. O kadar fena değilim. Bu işte baya bir işte doktorlara git gel işte yok işte ameliyat olman lazım fıtık var benimde filan ben de çok korkarım ya yani. hani doktorlarla ameliyat işte şey. ameliyattan. Hmm. Ee, bir sürü alternatif çözüm araştırmaya başladım. Sonra da bu, bu teknikle tanıştım. Ee, işte sonra öğrendim. Sonra evet, yani ben faydalandım ve sonra gittim eğitimini aldım. Ondan sonra da eş, eşime dostuma <gülüyor> e, işte yardım etmeye başladım. Sonra e, farkına varmadan benim için bir meslek haline geldi. <gülüyor> ee, yani bu mesleği yapayım diye girmedim. Ama şu an çok memnunum çünkü hani kendi sağlığıma çok katkısı oldu. Çünkü burada yaşamak biraz fiziksel efor isteyen bir şey. <gülüyor> ee, bu, burada sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. Ee, çünkü sürekli bir, bir doğal döngü içerisinde yapılacak şeyler var. Ve hani e, ulaşım bile başlı başına bir sorun. Evet. Ee, o, o yüzden de hani benim için e, hem benim için hem de arazide yaşayan diğer arkadaşlar için tarımla hmm. ulaşan arkadaşlar için bir destek oldu. Yani işte tarlada çalışan e, bu, bu, bu dönemde çok fazla tarla işi var. Evet. Arkadaşlar bellerini, kollarını sakatlayıp sakatlayıp bana geliyorlar. Ben evet. de işte on, onları tedavi hmm. etmeye bir gayet ediyorum. Bir de Mehmet iş gücü sıkıntısı yaşadığından söz ediyordu. Yani insanların daha çok turizme yönelik işlerde çalıştığı işte ne bileyim işte hmm. buğdayasadığında Çalışacak insan bulmakta da güçlük çektiğinden söz ediyordur. Evet yani o şehirdeki döngü, yani o zihniyetin karşılığı burada da var. Yani burada insanlar hani işte biraz malım mülküm olsun sonra biraz turizm yaparım, para kazanırım. Yani şimdi para kazanıp bir ürüne ulaşmak biraz çok doğaylı bir yöntem aslında. Yani adada o kadar çok kaynak var ki. Mesela güzel bir örnek... Bu Tepeköy'de, o İspilya'daki içme suyu, yani o altındaki, su, çınar altındaki dünyanın en güzel içme suyu bana kalırsa yani. Şimdi ama geçen bir tır gördüm, tır dolusu pet şişelerle su geliyor. Hı. Şimdi Marketleri. insanların e, gidip de onu oradan gidip doldurup alıp şişelerini e, gelecek vakitleri yok. Yani adada olmaya rağmen, adada olmaya rağmen ve baya bir pet şişe satışı var burada. Olmuş. da ee, şimdi e, bu, yani para kazanıp gidip marketten su almak yerine o para kazanmak için harcayan zamanı gidip o çeşmeye doldursan belki hani suyu doldursan e, ki her köyde çeşme var her köyde yani çeşme eski var. bademli de Hı. tepe köyde zeytin köyde evet. ee, mesela bu tür doğal kaynakları çok olan ve e, yüzüne de bakılmayan bir ada burası. Zamanında Rumlar art, yani her şeyden bir şey yapıyorlarmış. Hani i̇yi e, iyi iyi. yoklukta, hani e, yataklarını bile bitki yaprağıyla hani kesip dolduruyorlarmış. Eskiden o ancelerden biliyoruz, hikayeler. E, tamamıyla kendine yeter bir hayat varmış. Çok temel ürünleri, hani bir, bir, bir iki kalem ürünü sadece dışarıdan geliyor. Burada yetişme, kalbim, çay gibi hep söylerler. E, onun dışında e, tamamıyla yani kilerlerini doldurup yazın. E, sonra da işte e, kışı, kışın, kışı öyle geçirdilermiş. Bu bana çok çekince geliyor. Yani şimdi... Ee, yani hayatım boyunca tabii ben üniversiteyi yaptım, e, mühendis olarak da çalıştım. Hani çalışıp para kazanıp sonra kendi ihtiyaçlarımı karşılamak çok dolaylı bir yol gibi ge gelmiştir yani hani bir şeyi ana kaynağından ulaşmak veya ana üreticisinden bir şey ulaşmak kadar e, hem sağlıklı bir şey yok hem de hani doyumu tatmini bambaşka. Biz de şimdi işte arkadaşlarımızın hepsinin ayrı bir uğraş konusu var işte Mehmet burada üretiyor unumuzu ondan alıyoruz işte kendi ekmeğimizi kendimiz yapmaya gayret ediyoruz ama buna idare etmiyoruz çünkü yani mümkün değil şu an şu anki koşullarda tamamıyla kendini yeten bir hayat ama en azından bu adım atılabilecek çok alan var yani yapabileceğimiz çok şey var bir başlangıç e, yapmak biraz e, kafa göz yara yara oluyor ama ondan sonra e, tecrübe kazandıkça yavaş yavaş üretim miktarı da artmaya başlıyor. E, böyle bir sürecin içerisindeyiz. Daha biz çok eski bir adada değiliz. 5 sene oldu. Peki şey yani biraz da oturduğun bölgeden bahseder misin? Tabii. Yani adaya en azından Tabii. bilen insanlar kafalarında bir şey oluşturabilsinler. Tabii. Tamam, neredesin Tabii, sen abi? Şimdi yaşadığımız yerin ismi, Rumca ismi Gajarado. Hmm. Şimdi, bu, bu, bu adada biraz önce de bahsettiğim gibi, hani yazın tarım, tarımsal faaliyet yap, yapıyor bütün köylüler. Bunu da köyde yapmıyorlar aslında. Yayla köylü gibi yerler var, adını. her yerine yayılmış. Yani işte 10 haneli, 12 haneli birbirlerine çok fazla yakın olmayan ama yine bir arada ortak suyu kullanan falan böyle yayla köyü gibi yerler var. Dam, dam diyorlar ee, işte belli bir mevsimde yani işte Mayıs gibi falan damlarına gidiyorlar insanlar ee, ve orada hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yürütüyorlar ee, sonra da işte sonbaharda ürünlerini alıp köylerine dönüp evet. orada hambaharlarına koyup kışı öyle geçiriyorlar Bizim yaşadığımız yer de bu Yayla Köyü gibi yerlerden bir tanesi, Zeytinliköy'e pahalı. Barajın? Barajın barajı. güneyinde, orta güneyinde. Aslında merkeze çok fazla, hani küçük, çok mesafe olmasa da yolu çok zorlu bir yer. Yani yarım saatte gidilebiliyor ancak merkezden. Ve ismi işte bir Dimitri hocamız var orada, araziler olan. Ona sorduk yani Gacerado ne demek? Ee, o da işte kadar e, Rumcada bir anlamı olmadığını ama eski Rumca e, bazı kaynakları incelediğini ve pislik yeri anlamına geldiğini hmm. söyledi. Pislik Allah yeri Allah. E, o, olmasının sebebin de Bilmiyorum kendi teorisi bile işte bir, bir, ya, be, belli bir hastalığa yakalanmış birisine hani bulaşıcı bir hastalığa onu tecrülemişler galiba zamanında e, hikaye doğruysa e, ama bu, bu bize hiç kötü gelmiyor yani pislik yeri sonuçta pislik yani e, şu an e, bizim yaşadığımız yerde işte tahammülü kendini haline biz senelerdir bir harabeler yığını kimse yoktu biz oraya gittiğimizde ya yani bir kişi vardı sadece bizim 300 metre aşağımızda birisi o da birden birkaç sene önce yerleşmiş. Ee, onun dışında başka hiçbir yaşam kalmamış, Böyle evlerin hepsi yani 1-2 metre duvarlı kalacak şekilde yıkılmış ve altında hala eşyaları var orada yaşayan insanların. Te tencere, tavalar çıkıyor, terlikler çıkıyor. Ee, çok tuhaf bir ruh hali aslında öyle bir yerde yaşamak ve e, konuştuğumuzda, komşularımızla işte İsviçre'de yaşayan Stelio Konyeri var, o ziyarete geliyor arada bizi İsviçre'den o anlatıyor oranın eski hallerini bize çocukluğu orada geçmiş bütün hanelerde teker diker kimlerin yaşadığını nasıl bir hayat olduğunu anlatıyor kendine ait bir kilisesi var oranın bu 40 kiliseleri çok yaygın burada Yaklaşık 300 tane var işte manastır diyorlar kilise diyorlar küçük ama bir tek oda bir yer arkasında dua edecek bir yeri var ama bunlar biraz da toplumsal destek birimleri olarak çalışmışlar, yani birisi o zaman ulaşım tabii katırlarla oluyor, işte atla eşekle oluyor, o sırada işte orada konaklayıp biraz dinlenebileceği veya bazen hatta gece orada uyuyabileceği, böyle kiliseler dua edip orada bir süre konaklayabileceği kiliseler var her yerde. Bizim Gacerado'nun da bir kilisesi var, onun da biraz acıklı bir hikayesi var. Orada yaşayan birisi işte oğlu bir şey söylemiş oğlu yapmak istememiş bu bir, bir tokat vurmuş ve o çocuklar düşüp kafasını vurup ölmüş ve çok büyük bir zaman zahmeti adam böyle bir yapmış böyle bir hikaye anlattı bize steliyo yani burada orada büyük bir yaşanmışlık var bir sürü hikayeler var ve bir de kendi içinde hani biraz kapalı bir toplum olduğu için bütün ihtiyaçlarını birbirlerinden karşılıyorlar ve aralarındaki hukuk da çok sağlam yani ve işbirliği, potansiyeli o kadar inanılmaz işler yapmışlar ki böyle kilometreler boyunca bir duvar örmüşler imeceyle. Çünkü tarım yaptıklarında hayvanları otoların arkasına alıp tarlaları koruyorlarmış ve yani baktığınızda yani pek akıl kârı bir iş değil ama böyle kilometrelerce bir duvar var, bizim oradan silüeti görünüyor hala. Çok, ee, çok emekleri var, her yerde bir emek var ee, ve bizim için hem dediğim gibi biraz hüzünlü bir, bir ada burası. Ama onun üzerinde potansiyeli çok yüksek bir ada. E, çünkü ondan sonra işte buraya gelen yerlişimciler, devlet eliyle yerleştirilen insanlar 70'lerde, 60'larda onlar da biraz zor koşullarla gelmişler buraya. Yani kendi köylerinden koparılıp buraya gelmişler. Şimdi ikinci, üçüncü kuşak olmuşlar. Onlar da şimdi adayı sahipleniyorlar haklı olarak. Ama başta bir çatışmayla olmuş iki toplum arasında bir zor, zor zamanlar yaşanmış. Evet o hikayeleri dinledik, duyuyoruz. Ama duydum. sonra da bir e, birbirlerinden de bir şeyler de öğrenmişler. Yani e, işte bizim orada işte Haralambo var. Kasa Haralambo'nun bir damı var. O en son yıkılan yer orası herhalde. Hala biz gel gelmeden bir iki sene önce ölmüş. Orada hala hayvanları varmış. Ona yardım edenler de işte o 70'lerde gelenler, hayvancılığa başlayanlar. Birbirlerinden bir şeyler öğrenmişler. Bir alışverişleri var. İlla kötü şeyler olmamış yani. Evet, evet. O bir, bir çatışma. Çatışmadan sonra bir uzlaşma ve beraber yaşam kültürü burada gelişmiş aslında bakarsanız. Bir de dört tarafı denizle çevrili bir yer ve doğa tabii. koşulları da sert burada. Bir sert tabii o bir dayanışmayı dayanışma zorunlu... Der kılıyor, kılıyor evet. bir anlamda tarafıyla ee, Sonuçta onlar da buralı olmuşlar bir şekilde. Yani biz buralı olduk gibi bir iddiamız yok ama hayatımızı burada kurgulamayı düşünüyoruz. Ee, şimdi o yüzden de bir çeşitlilik var burada. Yani bu Türkiye'nin küçük bir e, prototipi gibi burası. Yani e, her yöreden insanlar. Rumlar adanın anaç kültürü, e, Rum kültürü ee, ve oradan da öğrendiğimiz çok şeyler Hı -hı. var. Ma kriya, ma γάρ για με χαρι xsi xsi xsi xsi κουσε τειδunes μουσα çeşitlilik var burada. Yani bu Türkiye'nin küçük bir e, prototipi gibi burası. Yani e, her yöreden insanlar, Rumlar adanın anaç kültürü, e, Rum kültürü e, ve oradan da öğrendiğimiz çok şeyler var. E, yani e, ben bu adayı çok seviyorum. Evet, e, evet. Ve işte Adalılar genelde birbirleriyle ilgili hakkında çok iyi konuşmazlar falan. Yani bunu da çok anlam veremiyorum. Benim tanıştığım Hiçbir insan, yani öyle bir kötü şey almadım. Hmm, Elektrik almadım. Hmm. Ee, ve burada hani o yüzden de daha toleranslı bir yer. Anadolu'nun diğer hani monokültür hmm. olan yerlerine göre. Ee, çünkü zamanında zaten çok büyük çatışmalar olmuş. E, ve onlar bir şekilde çözümlenme ve iyileşme aşamasında. Hmm. Hani benim için adanın tekrardan yeniden bir doğuşu dönemi başlamış gibi geliyor bana. Çok ilimselim o açıdan. Ee, o da bana yani geçmiş yüzümlerin üzerinde yeni bir şey e, inşa edilecek ve bu da umarım yani bu sürdürülebilirlikle ilgili adanın hani o anaç kültürünün getirdiği şeyi sürdürebilecek bir e, evet e, bir, bir bir şekilde olur. İşte yeni gelen arkadaşlar da bizim zaman yani bizim geldiğimiz zaman ve birkaç sene önce sonra gelen arkadaşlar da büyük şehirlerden. Ee, hepsi aynı doğrultuda aslında adımlar atıyorlar ve yavaş yavaş bir komünite olduk. Ee, şimdi başta bize bir anlam veremediler. Yani bunlar ne yapıyor? Doğan başında. Şimdi yani ya, ya hazine arıyorlardır. Yani şimdi düşündüğünde orada yaşamak cazip bir şey değil. Yani çünkü popüler kültür hani konforun olsun, açtığında suyun gelsin. Yani bunun içinde işte şehirler inşa ediliyor, Betonlaşma Doğru. Ama şimdi bu adam dağın başında yaşıyorsa kesin bir gündemi var yani orada boşu boşuna Hı -hı. orada niye eziyet çeksin diye öyle. düşünüyorlar anlam veremediler ama sonra bizi tanıdıkça yavaş yavaş e, biraz yani tanışmak önemli olan şey yani hatta Okunmak. bir iki kere öyle bir iki sohbette şucu musunuz buçu musunuz gibi şeyler e, geldi sorular Hı -hı. ben dedim yani kestirmeci olmayalım yani hani yavaş yavaş tanırız şucu burcu ben yani bizi tanımlamaz hani yavaş yavaş her konuda ayrı ayrı konuşup hani uh -huh. duruşlaşmaya varabiliriz ee, ve öyle bir iletişim kültürü yani ben aslında şimdi kırsal yaşam hep çocukluğumda çok güzel hatırlıyorum yani ağaçtan meyve toplayıp yemek falan hani e, çocukluğumda iyi de hep güzel anılar hep kırsalda köyde geçirdiğim zamanlardır ee, burada onu tekrar hissediyorum bu adada onu soracaktım Hı -hı. yani doğa da burada çok şey Hı -hı. cömert yani yabani meyveler Hı -hı. onlar da Hı hı. Ee, yani tabii. ne bileyim ceviz ağacıdan toplayabiliyorsun tabii. değil mi yabancı ceviz ağaçları dolu tepeleri. Tabi tabi her yerde işte Rumların da diktiği odamların etrafında işte bir sürü ağaç var. Meyve yemiş. Ee, mey evet bereketli yani bir adamızız. Çok, çok güzel meyveler var. Buranın karadutu çok. Meşhurdur ve güzeldir. Peki şey su ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz ya da elektrik? Sonuçta hı hı. yani elektriğe de ihtiyaç var. Hani, nasıl e, e, tabii, yani şimdi e, biz temel ihtiyaçlarımızı hep böyle sınırda karşılayacak şekilde bir düzen kurduk başta. E, yani e, işte elektrik sistemimiz sadece iki panel ve işte bir akü e, sadece aydınlatmalarımızı ve Telefon şarjımızı yapabileceğimiz bir elektrikle yaşadık çok uzun süre. Ama şimdi mesela bir bebeğimiz oldu bizim. Işte Değil mi? Çok yedik. Yedi iyi ay önce. Ya, evet. evet yani orada buranın meyvesi oldu. Yani. E bizim için. Burada Tepeköy'de bir ev kiraladık. Geçici olarak. Orada yaptık doğum, doğum sırasında. Hı -hı. Sonra şimdi tekrar kapattık. E şeye Araziye geri döndük. Yeterince e büyüdüğü için. Çok güzel. Şimdi tabii e böyle olunca e bebek olunca bu sefer temel ihtiyaçlar tekrar bir sorgulanıyor. Yani e, şimdi biraz daha hani sanki konfora ihtiyaç var gibi. Onun için gerekli adımları şimdi atmaya çalışıyoruz. Bebeği orada daha konforlu, e, şartla şey Hani e, elektrik sistemimizi biraz daha büyüttük şimdi. En azından çamaşır makinesi çalıştırabilecek. Tamam. Arkadaşları götürdük açıkçası çamaşırları. Hı -hı. İki üç sene öyle idare ettik. Şimdi artık kendi çamaşır makinemiz olacak. Suyu yani bu, bu bütün bu yerleşimlerin birkaç tane çeşme bir, bir veya birkaç tane çeşmesi oluyor genelde, bir iki kuyu oluyor orada. İlk gittiğimizde bir kuyuda su vardı yakınımızda bir kuyuda. Oradaki suyla idare ettik geçici olarak o yapıyı yapana kadar. Ondan sonra yani şey işte dediğim gibi alırken suyu var mı onu bile düşünmeden aldık orayı sonradan keşfe çıktım ben işte tepelerde bir 600 metre ileride bir eski bir çeşme bulduk. O hala böyle cılız bir suyu akıyor. Bir kısmı kaçıyor toprağa. Hmm. Ee, biz o topraktan o suyu toplayıp tekrar bu hortumlarla işte 600 metre hortum döşedik. Bir depo koyduk oraya 5 ton. Ee, şu anda suyumuz e, çok fazla olmasa bile e, en azından yani bu Bahçemizi sulayabilecek hmm. kadar, kendi temel ihtiyaçlarımızı Peki. karşılayacak kadar suyumuz var. Kadının yağmuru da bol, yani yağmur hasadı yapıyor musunuz? Yağmur hasadı için biraz e, işte bir iş makinesi desteği gerekiyor. Ben hmm. daha hiç iş makinesi sokmadım, yani, yani e, bu buna biraz. Çok iyi hissetmiyorum bu konuda. Hmm. Ama yine de tabii artık mecbur kalırsak, çünkü oraya şimdi yeni gelenler de oluyor. Bir arkadaşımız hatta çok yakınımızda bir taşe yaptı. Hmm. Şimdi o ihtiyaçlar arttıkça su ihtiyacımız da artacak. Yavaş yavaş hasat yapmaya yapmamız gerekebilecek. Yani biz böyle biraz kervan yolda düzdür. Anladım. İhtiyaç olduğunda ona bir çözüm bulacak Hı -hı. şekilde hani ilerlemeyi tercih ediyoruz. Hı -hı. İnsanın başına geleceği de belli olmuyor. Yani Doğru. ihtiyaçlar her zaman değişiyor. Onun için baştan çok planlı bu bu permakültür akımlarında hani arkadaşlar bir proje çizip büyük girişiyorlar bazı şeylere. Biz pek öyle insanlar değiliz. Yani biz Hani e, daha pratik Kendi ne yapabiliriz. Evet. Bir de küçük küçük küçük şeyler deniyoruz. Yani işte bir şey yetiştirmeye deniyoruz tarlamızda. Bizim toprak uyuyor mu? Toprak hmm. zaten kazık gibiydi biz geldiğimizde. Senelerce hmm. bitkiler kök salamamış serbest hayvancılıktan dolayı hmm. ve e, toprak iyice taşlaşmış. E, o toprağın kendine gelmesi zaten 5 sene sürdü. Hmm. Şu anda bir ot büyüdü toprağımızı. Hmm. Tekrar bir hayat başladı. Çok güzel. E, ağaçlarımız çok zorlanıyor yeni ektiğimiz ama büyüyorlar. Bir tane çok önemli karakter var bizim şeyde hani en büyüğümüz bir zeytin ağacımız var arazide ve tek ağaç biz yerleştiğimizde tek ağaç oydu ama onun gölgesinde oturuyoruz orası ayrı bir odamız gibi bizim yani çok ve bize çok destek oldu o ağaç o inşaat sırasında tek gölge orasıydı arazimizde şimdi oturma odamız gibi yazın. Evet, evet. Onun dışında başka hiçbir ağaç yoktu ama şimdi 35-40 tane ağaç diktik. Onlar zorlanarak şimdi tekrar hayata gelmeye çalışıyorlar o toprakta. Bilmiyorum ileride ne olacak ama bir şeyi başlattık ve şimdi geri dönüp baktığımda yani İstanbul'da gidip gelmemiz gerekiyor sık sık. Aile bağlarımızdan dolayı eski dostlarımız orada hala. Bir ama dönmek e, gittiğimde yani artık hani pratikte orada yaşamanın şeyleri kaybolmuş gibi yani e, hani tekrar buraya döner miyim diye bir şey söz konusu bir de olmaz gibi geliyor. Biz bu adayı çok seviyoruz. hani de burada güzel. görüyoruz. Ne kadar güzel. E, ve inşallah bir toplumsal barış içerisinde bu farklı etnik kökenlerden, farklı kültürlerden insanlar burada e, bunu gösterirler. Örnek umarım. bir yani, barış adası olur. olur. E, çünkü çok ihtiyacı var insanların iyi örneklere. Ee, bir şeyi yukarıdan dayatarak hiçbir şey pek değişmiyor. Yani hani şöyle doğru. yapacaksınız ve yani iyiye doğru gidiş bile yukarıdan baskıyla olmuyor. Biraz insanlar kendi tecrübeyle, kendi tüketim alışkanlıklarını sorgulayarak eee duayla duayla biraz şeyler oluyorlar. Yani. O eziyeti çekmeye biraz gönüllü olarak hmm. E, hmm. ...bunun tadına varmaya başladıklarını zaten doğal olarak artık işte beton evlerin içerisinde pek yaşamak istemeyecekler. Evet. Şimdi ihtiyaçla bağlantı kurmak çok önemli benim gözümde. Şimdi Rum köyleri burada çok güzel. Neden güzel? Çünkü herkesin bir ev ihtiyacı var ve kendi keyfine göre, kendi zevkine göre... Bir ev yapmış ve biri birbirine benzemiyor. Evet. İhtiyaç doğrultusunda yapılmış şeyler. Ee, yani o yüzden çok güzel orası. Yoksa başka bir sebebi yok yani. Yani... Ama şimdi işte bir tane bir artı bir evler, dizi dizi, evet. yani hiçbir karakteri yok. yani. Öyle bir risk içine bekliyor. İnsanın de hmm, evet. insanın ruh halini bile etkiliyor. Biz şimdi kendi arazimizde, kendi yaptığımız yapının içinde bir sürü fiziksel sorun olmasına rağmen, sızdırmazlık işte, yok yalıtım falan gibi peş, sorunlar yani. olmasına rağmen, ben kendimi orada çok iyi hissediyorum. Çünkü e, her şeyinde, santiminde emeğimiz Emeğin var. var. Ee, ve direkt bir bağım var yani duygusal bir bağım var olayda. Çok önemli. Hı -hı. Çok önemli. Yani o kök duygusunu bizim biraz kaybettiğimiz çünkü ben çocukluğumda çıktım doğduğum yerden yani oraya da geri dönme fırsatım hiç olmadı. Yani arada bir ziyarete gittim ama. E, Nerede doğmuştun? E, şimdi, ki, kilis. Evet. Kilis. E, kilis e, Doğumluyum. Evet. Şimdi o buradaki o Rumlardan kalan hani o e, kültür, o kök duygusu onlarda çok yoğun olarak var. Yani dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar buraya da geliyorlar. O da bizim için çok özel özlenecek bir şey yani. Evet. Hani biz de bakalım o kültürün bir parçası olabileceksiniz. miyiz? Yani, muhabbet çok güzel ama programın da sonuna geliyoruz. Ben evet, biraz çenem düşüktür. Estağfurullah. <gülüyor> çok, çok çok keyifliydi. Ne demek istersin? Yani açık Hı -hı. radyo dinleyicilerimizi ne Hı -hı. söylemek istersin? Bu evet. beş yıllık deneyimden sonra. Ee, tamam yani deneyimle direkt ilişkilendirebilirim. Ee, ama genel olarak söylediğim şey söylemek istediğim şey şu e, şu an çok karamsar dönemler yaşıyoruz. Yani bu ee, aslında koşullarla biraz e, alakalı ama yani karamsarlık biraz e, insanın hani e, ruh haliyle ilgili bir şey. E, aslında dişsal koşullar e, tabii etkiliyor ama yani insanların çok fazla karamsarlığa kapı, kapıldıklarının farkına varıp biraz daha hani iyimser ve yapıcı adımlarla ve, yani küçük adımlarla bir şeyi değiştirmenin mümkün olduğunu e, bir akıllarının bir kenarında tutmalarını aslında ümit ediyorum. Ümit yani. e, çünkü hiçbir şey bugünden yarine büyük değişimler olmaz. Her büyük değişim aslında iyiye doğru bile olsa bir travmadır. E, e, ve önemli olan istikrar ve küçük adımlarla aslında Hayatı dönüştürmek. Ben insanların hepsinin, yani ruhunun birbiriyle bağlı olduğunu düşünüyorum. Birbirlerini anladıklarını düşünüyorum. İnsanların doğru yanlış konusunda vicdanları aslında herkesin. Yani iyi kötü insan ayrımına pek inanmam ben. Çok zorlanmış insanlar vardır. Şimdi onlarda o çıkması biraz zor oluyor. Derinlerde oluyor. Ama insanların ihtiyaçlarının genel olarak benzeştiğini düşünüyorum. Yani... O yüzden de şimdi ihtiyaçlarını insanların bir gözden geçirmelerinde bir fayda var önceliklerini Yani hmm. şimdi çok para kazanmak hep hayalleri biraz ileriye ertelemek gibi. Yani şimdi niye çok para kazanmak isteyebilir bir insan? Yani zaten hani geçinebilecek bir paranın üzerinde bir parayı niye kazanmak ister? Yani ileride daha büyük bir hayalim olursa onu yapayım. Ama şu an şu an bir hayali varsa, bunun için adım atmak için e, para gerekmiyor illa ki. Yani. yani ve küçük hmm. adımlarla bu oraya gitmek e, mümkün. Olası. O yüzden o aradaki o şeyi kaldırırsa, yani o baracı, şey. e, Yani bugün başlarsa belki hayallerinin peşinden koşmaya, yani ...korkularından korkularından kurtulmasıyla ilgili bir insanların hmm. ve korku kültürü çok fazla her yerden popüler. Ama korktuğu bir şeyle insan yüzleşince hani bu mahremiyet dünyasında diyelim o yolda kalmak beni çok korkutuyordu önceden ama kaç kere kaldım artık bakıyorum bir şey olmuyor yani hani o kadar da kötü bir şey değil. Sonuçta hani ulaşıyorsun yine menzile. Evet yani ulaşıyorum. Evine. Ve işte bir korku üzerine giderek, tecrübe edilerek hani üstesinden gidecek bir şey. Korkularından kurtulduğunda insanlar birbirlerine artık bir kötülük yapmak için bir sebep kalmıyor doğru, yani. Doğru. Ve değişimin aslında insanın kendi bireysel hayatlarından başladığını düşünüyorum çok ben. Doğru, çok doğru. Ee, yukarıdan bir şeyleri suçlayarak falan bir şey doğru. değişmeyecek. Doğru, Bunun doğru, hiçbir doğru, örneği yok. Doğru genel fikrim bu yani. Evet. Şey bu hani korkunu yen, hayalini yaşa dedin ya aslında ben mesela bu adalarında, karayiplerde yaşayan bir denizci arkadaşımı konuk etmiştim. onun da hayat felsefesi kısaca bu yani korkunu yen, hayalini yaşa. Evet, korku çok büyük bir engel. Doğru. Hayallerin önünde. Doğru, doğru. Çok evet. teşekkür evet. ediyorum ercümen. Ben teşekkür ederim. Muhabbet, çok güzel bir sohbet için zaman ayırdığın. Sohbet çok hoşuma gitti. Genelde. Keyifli, <gülüyor> keyifli güzel müzikler dinledik. Umarım ol, yeniden oldu. görüşelim Yeniden <gülüyor> muhabbetimize devam edelim Tabii her zaman Görüşmek üzere Babil'den sonranın sonuna geldik Bugün sevgili arkadaşım Adaşım Ercüment Yalçın Sürücü ile İmroz'da yaptığımız Söyleşiyi dinledik İmroz Söyleşilerine Önümüzdeki hafta Cemal Karakuş ile devam edeceğim Bu İmroz'da yaptığım son Söyleşi olacak Cemal'le İmroz'un denizlerini konuşacağız. Cemal'in yazdığı İmroz şiirlerini kendi sesinden dinleyeceğiz. Babası rahmetli Ali Ekber amcanın sesinden yıllar önce kaydettiğim Bozlaklar dinleyeceğiz. Bir müzik kampı ve konser duyurum olacak. Daha önceki programlarda da duyurmuştum. Bugün de tekrarlamak istiyorum. Bu yıl 22-26 Ağustos tarihlerinde Ağustos'ta Türkiye'nin ilk Rebetiko kampı yapılacak. Yunanistan'dan Spiroskumas ve Parapetameni grubunun katılımıyla yapılacak kampa. Sizler de katılabilirsiniz. Eğer katılmak isterseniz ividermancıya ividermancı.gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Tekrarlıyorum ividermancı.gmail.com Kampa katılan müzisyenlerle 27 Ağustos Cumartesi akşamı 20.30'da Kaz kazdağlarında Küçükkuyu Tepe Köyü'nde halka açık bir konser düzenliyoruz. Zaman olan dostlarımızı konsere bugünden davet etmiş olayım. Repetiko konserinin duyurularını Babil'den sonranın Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Programı Spiros Goumas ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz bir Ege nezgisiyle kapatmak istiyorum. Babil'den sonranın program kayıtlarına programın Facebook hesabından ulaşabilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercümen Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve müzikli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Ömer Yılmaz ve Aynur Yılmaz'a teşekkür ederiz.